Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bundan sonraki programlarımızda da inşallah bize ulaşan sorulardan özellikle sohbeti devam ettirmek istiyoruz. Gerek daha önceki bir takım konferanslarımızda, seminerlerimizde bize ulaşan çok sorular oluyor fıkıhla ilgili. Namaz, oruç, or çarçı zekat ve güncel hayatla ilgili. İşte ticari konular özellikle günlük karşılaşılan bir takım problemle alakalı sorular bize ulaşırsa, o soruların üzerinden sohbeti sürdürmek daha faydalı oluyor. O yüzden sizler de eğer Erkam Radyo'ya, buradan verilecek olan mesajlara sorularınızı iletirseniz, bize onlar internet ortamında aktarılıyor, yazılı hale getiriliyor. O sorular üzerinden müzakere etmemiz daha yararlı olabiliyor. O yüzden bundan sonraki programlar için, bu gibi güncel sorularınızı bekleriz. Namaz, oruç, haçla, zekatla ilgili olabilir, ticari konularla alakalı olur, evlenme, boşanma, e, nafaka, karı koca arasındaki bir takım ihtilaflar vesaire konularıyla ilgili olabilir. Dolayısıyla güncel hayata karşılaşılabilen her problem bildiğimiz gibi fıkıh alanına giriyor. Yani aslında e, adım atsak fıkıh devrede oluyor, İslami hüküm. Hükümlerin bir bakıma incelendiği ilim dalı bildiğimiz gibi fıkıh ilmi. Ee, yani e, arabayı çalıştıracağız diyelim. Bir, bir sağ elle mi hani e, anahtarı bükelim, sol elle mi hani, hemen sağ, kapıyı açacağız. Sağ elle mi açalım, sol elle mi dediğimiz zaman hemen sağ elle. E, bulunduğumuz yerden çıkmak istiyoruz evden sağ ayakla mı çıkalım sol ayakla mı hemen sağ ayakla diyoruz mesela işte tuvalete girmedi sol ayakla girelim sağ ayakla çıkalım diyoruz. Hulasa adım attığımız yerde bakıyorsunuz. Aslında fıkıh devrede. Hemen evden çıkıyoruz bakıyorsunuz. Komşumuzla karşılaşıyoruz. Selamün aleyküm diyoruz mesela mümin olarak. O da ve aleyküm selam diyor. Aslında ayet-i kerimeyle amel ettik bakınız. Daha evin önündeyiz. Selamun Aleyküm dedik. Ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Aleyküm tüm dediyse Fahiyyü bi ahsene mine evrudduhe Siz selamlandığınız zaman size selam verildiği zaman buyuruyor Cenab-ı Hak. bi ahsene minhe. Ondan daha güzeliyle selam veriniz. Yani o selamun Aleyküm dediyse ve Aleyküm selam ve Rahmetullah diye ilaveli olarak daha güzel bu oluyor. Evrudduhe buyuruyor Cenab-ı Veya aynı da verebilirsiniz. Uzatmadan yani. Selamünaleyküm'e Aleyküm'e veya Esselamun Aleyküm diyene Ve Aleyküm Selam şeklinde de cevap verilebilir. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi şeklinde olabilir. Bize selam veren Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi dersen, o zaman Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatüh diyor bu defa. Berekatüh yani Allah'ın bereketi, bereketli sana olsun e, şeklinde ilaveli olarak selamın alınması Kur'an-ı Kerim'de Bildirilmiş ama aynısıyla da alabilirsiniz diye de genişlik getirilmiş. Şimdi dolayısıyla hemen bu ayet-i amel etmiş oluyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de e, aynı şekilde selam vermelerde, almalarda bu şekilde davranmış. Hatta sahabelerden birisi selamda bildiği bütün şeyleri eklemiş. E, selam e, Yani esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü şeklinde hepsini ekleyerek selam verince Peygamberimiz de aynısıyla cevap vermiş, ilave yapmadan. Sever yaresolar ayet-i kerimede daha güzeliyle selam alınız diye emir var deyince sahabe, e siz bana bırak dua bırakmadınız." demiş Peygamberimiz. Yani selamdaki duaların hepsini tekrarladınız. Bana ilave edecek bir şey bırakmadınız anlamında. Yani iyice de aşırı uzatarak hani e, sıkıcı hale gelmesin diye de olabilir. Yoksa duaya yani selam verirken bir takım ilavelerde yapılabilir. Üç, beş kelime, on kelime eklenir. Uzar gider hani dualaşma gibi. Bu sefer işin dozu kaçar ve sıkıntı vermeye de başlayabilir. O yüzden Peygamberimiz iyice de uzatılmasın diye belki öyle anlaşılıyorum. B'aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatüh. En fazla yani. Ee, bu şekilde cevap verilmesi de sanki standadize edilmiş. Yani selam bir esasa bağlanmış İslam'da diyebilir. Yani hülasa bunun gibi günlük hayata gerçekten adım atılan yerlerde hemen bakıyorsunuz. Fıkı devreye giriyor. Öbür taraftan diyelim iş yerimize gidiyoruz. Hani sabah evden çıktık. Belli bir meslekle uğraşıyoruz. Hangi işle uğraşıyorsak, meşgul oluyorsak acaba o işin fıkhını biliyor muyuz? Şimdi sarrafsak, saraflıkla ilgili İslam'ın hükümleri var. Uyulaması giren kurallar. ...acaba kardeşimiz bunu biliyor mu? Döviz büromuz varsa... ...döviz alım satımları acaba İslam'a göre nasıl olacak mesela? Tabi peşin olacak bu belli. Saraflık işlemleri peşin olacak. Al vergülüm ver gülüm mesela. Belli kuralları var. Dolayısıyla bunları acaba fıkıh ilmi açısından... ...hüküm bakımından yani biliyor muyuz? Tekstil uğraşıyorsak ona göre... ...biz ilgilendiren hükümler olacak. Bir sürü ödemelerle alakalı konular devreye girecek sıkıntılı zamanlarda para ihtiyacımız olacak, karzahsen ödünç alma isteme veya ödünç vermeler e, gibi konularda hemen karşımıza bir takım e, hükümler devreye giriyor. Helal haram sınırlarını bilmemiz de gerekiyor. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu bu e, Mısır Suriye, Irak tarafları fethedilince tabi oralarda İslam'ın yaşanması isteniyor. Bütün esnafın, tüccarın halkın günlük hayatında İslam'a göre amel etmesi, tabii ki kendine öğretilmesi isteniyor. Hz Ömer valilere bir genelge gönderiyor. Ve bir cümleci genelge ama çok şey ifade ediyor. La يَبِعْ fi سُقْنَا اِلَّا مَنْ تَفَقَهْ فِي Yani kim ne işle meşguluyorsa çarşı ve pazarlarda, bizim çarşı ve pazarlarımızda kendi mesleğiyle ilgili fıkhı hükümleri öğrenmedikçe İslam'ın helal haram ölçülerini öğrenmedikçe bizim çarşı ve pazarlarımız alışveriş yapmasın demiş Hazreti Ömer. Bunu halka duyurun demiş mesela varilere. Genelge halinde bir cümle çok şey ifade ediyor. Yani herkes her şeyi öğrenemez tabii ki. Kolay değil. Alan konular çok geniş ama bizi ilgilendiren işimiz gücümüz neyse mesleğimiz ne ilgilendiriyorsa sadece bizimle ilgili olan acaba neler var? Hangi noktalarda harama düşebilirim? Kerahat işleyebilirim e, veya helal rızkı hangi ölçülere göre kazanabilirim diye bir derdimiz olursa e, o bilgileri edinmek zor olmaz. Herkesin kendi alanı ile ilgili daha doğrusu e, bilgileri öğrenmesi öncelikli anlamına da geliyor Hazreti Ömer'in genelgesi. Tabi öbür ortak konular var. Namaz, oruç, zekat onlar belli zaten. Onlarda da dikkat edilirse namaz, oruç herkesi ilgilendiriyor. Ama haç gidebileni ilgilendiriyor. Zengin, varlıklı, oraya gitmeye gücü yeteni haç ilgilendiriyor. Zekat yine zengini ilgilendiriyor dikkat edilirse. Zekat verecek olanın, acaba benim durumum nedir? Ne, ne kadar zekat vermem gerekir? Hangi mallara ne, ne kadar zekat gerekir? Mesela, onun hemen zekatla ilgili konuları sorup öğrenmesi, incelemesi gerekecek. Yani bunun gibi hülasa, günlük hayatta acilen bize gereken bilgiler nelerse bunlara öncelik vermek de gerekiyor. Ki bunların başında tabi ki abdest geliyor, namaz geliyor, Ramazan gelince oruç geliyor ve bu ortak herkesin bilahisna yapması gereken ibadetler olarak karşımıza çıkıyor. İşte bunlarla ilgili hulasa bir takım soruları bize ulaştırırsanız daha güncel, hani sizin de sizlerin de içinde bulunduğunuz, karşılaştığınız problemler e, İslami açıdan e, müzakere edilmiş olur. İnşallah daha fayda olur diye ümit ediyoruz. Şimdi buradan e, bize ulaşan sorulardan konuya bakıyoruz. Bir kardeşimiz hocam diyor e, İslam bankalarından ev veya araba kredisi alınabilir mi? Bunların çalışması hangi sahasa dayanıyor demiş. İşte Fakıh devreye giriyor. Nasıl çalışıyor? Yani İslam bankası ya da faizsiz banka dendiği zaman Bunların çalışması niye dayanıyor? Hangi ölçülere göre çalışıyor mesela? Hemen düşünmemiz gerekiyor. Şimdi aslında bunların kuruluşu tabii Malezya'da Katar, Bahri birçok yerlerde şu anda e, faizsiz banka dediğimiz faize girmeden yani muamellerini yürütmeye gayret eden, çalışan kuruluşlar var günümüzde. Bunların çalışma sistemi temelde mudarebeye dayanıyor. Emek sermaye ortaklığına yani. E, karşı taraf ben emeğimi ortaya koyayım, sen sermayeyi koy, ortaklaşa iş yani sermayeyi ben işleteyim, karı paylaşalım dediğiniz zaman bunun adı mudarebe oluyor, oluyor mesela. Şöyle diyelim, sizin varlıklı amcanız, dayınız neyse akrabanız size güvenen birisi var. Almanya'dan dönmüş diyelim, atıyorum 200 bin euro parası var. Yani bugün 500 bin lira gibi iyi bir para. Size diyor yani ben artık emekli oldum, yaşlandım. Bunu işletecek durumda değilim. Bunu faizsiz bankaya da olsa neyse yatırıp da şey al, gelir almak da istemiyorum. Bunu iş, işletelim. Nasıl işletelim? Sana ben bu 500 bin lira, Türk lirası sermayeyi vereyim. Sen bununla işte bir ortak orta büyüklükte bir market aç. Veya döviz bürosu olabilir. Ona benzer bir sarraf dükkanı olabilir. Neyse bu şekilde bir ticaretle bunu İşlet, Allah ne verirse yıl sonlarını hesap çıkarırız, karı paylaşırız dediniz mesela. Kârı neye göre paylaşacaksınız? Hiç ona karışmıyor. Yarı yarı olabilir, yüzde e, altmışı sermayenin, yüzde kırkı işletenin olabilir veya yüzde yirmisi işletmecinin, e, yüzde sekseni sermaye sahibinin olabilir. O kısım emek koruma durumuna göre belirlenebiliyor. Ulasa diyelim siz... Ee, yüzde %30 yüzde %70 olarak anlaştınız karın %70'i sizin olacak sermaye sahibi olarak %30'unu da yeğeniniz e, emeğinin karşılığı olarak alacak Öyleyse, ticari faaliyet başladı dönem sonunda bir sayım yaptınız baktınız 500 bin lira 800 bin liraya çıkmış mesela bereketli bir ticaret sonucunda 300 bin lira kar var ee, bunun %30'u ne eder 300 bin liranın 30 bir 90 bin lira eder Yeğeniniz 90 bin lira aldı. Geri kalan 210 bin lira da bizim sermaye payımız olarak karımız oldu mesela. Şimdi dolayısıyla bir yılın içinde bereketli bir ticaret sonucunda yeğeniniz 90 bin lirayı bir para kazandı. Alın teriyle yani. Siz de 210 bin lira gibi sermayenin payı olmak üzere gelirden pay aldınız. Bunun adı Mudara İslam'da. Caiz. Tabi bu daha az olabilirdi. Daha aşağı inip zarar da edebilirdi. Yeni açıldığı için işletilmesi e, zarara dönüşür vesaire. Sonuçta 500 bin liranın hiç kar etmediğini hatta 400 bin liraya düştüğünü kabul edelim mesela. İşte zarara da bu sefer sermaye katlanıyor. E, emek tarafının zarara katlanma mecburiyeti olmuyor müdarebe şeyinde. Yalnız emeği tabii ki boşuna, boşa gidiyor. Yani bir yıl süreyle verdiği bütün emek boşa gidiyor. Hiçbir şey alamıyor işletmeci. Sermaye sahibi de o 100 bin lira zararı sinesine çekiyor zarar olduğu takdirde. Mudarrabenin esası bu. İşte bu İslam bankaları da bu esasa dayalı olarak havuza diyelim 10 milyon lira girdi mesela. Bir yıllık havuzda kalacak örnek olarak. Bu 10 milyon Türk lirası sermayeyi biz bir yıl süreli işletiriz. İşte araba alım satımında, ev alımında ve diğer ticari şeylerde işletiriz. Bir yıl sonra ne kadar kar olursa karın yüzde yirmisini alırız diyor bugünkü İslam bankacılığı sektörü. Şu anda yüzde yirmi yüzde seksen esası yaygın dünya tecrübelerine göre. Yüzde yirmi yeterli olduğu için ona göre hesaplamalar yapılmış. Yaklaşık yüzde yirmi yani aldıkları pay. Sonuçta dönem sonlarında elde edilen karın yüzde yirmisini işletme payı olarak İslam bankası ayırıyor. Yüzde seksenini havuz, havuza para yatıranlara dağıtmış oluyor. Bir aylık hesaplamada bir ayda elde edilenini dağıtıyor. Üç aylıksa havuz. Üç aylık e, hesaba göre dağıtım yapıyor. Bir yıllık havuzsa bir yılın sonundaki hesaplamaya göre ne kadar kar varsa yüzde yirmisini kendisine ayırıyor. Yüzde oraya para yatıranlara dağıtmış oluyor. Bunun adı mudarebe. Şimdi biz de diyelim böyle bir paramız var. Yüz bin lira paramız var. Götürdük yatırdık mesela İslam Bankası'na. Dolayısıyla bu işletilecek. Şimdi bu e, havuzdaki parayı nasıl işletecekler? Yemek onların ama diyelim faizle verdiklerini kabul edelim. O zaman faiz girer havuza. Yani kar yerine faiz akmış olur. 50 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira faizle insanlara para verseler tabii ki gelen faiz havuza gelince bize de faiz dağıtmıyor. Ama onlar faizli kredi veremiyorlar. Siz gidip oradan para isteseniz bana acele 50 bin lira lazım işte işçilerin maaşını ödeyemedim falan da deseniz, size para veremez. Onlar sadece ne yapar? Araba alırken arabayı peşin alıp size derler. Daire alırken daireyi peşin ödeme yaparak alırlar. Veya bir kısmını öderler, ortak olarak alırlar. Size devir yaparlar ödeme şartlarınıza göre. Üzerine kar eklerler. Ve siz aldığınız dairenin taksitini ödersiniz. Aldığınız arabanın taksitini ödersiniz. Ancak bu şekilde olursa, e, havuzdaki parayı İslami ölçülere göre tabi kullandırmış olurlar. Şimdi bu kullandırmada da yani işletmede e, bunların da genelde dört çeşit usulleri var. E, bilinen halse muameller bunlar. Bir müşareke yoluyla işletebilirler. Yani kendi öz sermayelerinden para ayırırlar. Havuzdan da para koyarlar. Bunu ticaret e, yoluyla işletebilirler. Buna müşareke diyoruz İslam'da. Bu da caiz. Mesela şöyle diyelim. 1 milyon lira kendi öz sermayelerinden ayırdılar, 1 milyon lira da havuzdan aldılar, 1 yıllık havuzdan. Bununla diyelim ithalat ihracat yapıldı. Yani İslami Banka'nın yan kuruluşu olarak bir şirket var, ticaret şirketi yani. Ora, onun eliyle bu 2 milyon lirayı işlettiklerini kabul edelim. Yarı yarıya sermaye koydular, 2 milyon liralık bir faaliyet, ticari faaliyet bir yıl devam ettirildi diyelim. Buna adı müşareke oluyor. Bu da caiz. Tabii bunu hem sermaye koyup hem de kendi işlettikleri için önce emeğinin karşılığı olmak üzere yüzde yirmiyi alabilirler kardan. Geri kılan yüzde sekseni sermaye payı olur ikiye bölebilirler. Bu anlaşmaya bağlı. Bunlar zaten yapılır. Fakat şu anda finans kurumları bunu büyük ölçüde yapmıyorlar. Yani müşareke yoluyla, ticaret yoluyla bunları doğrudan kendimiz işletelim şeklinde ticari faaliyetler çok az. Var da yüzde bir iki geçmiyor genelde. Ee, biraz zor olduğu için diyelim o alana pek girmiyorlar. İkincisi mudarebe yoluyla işletme imkanları var ana sözleşmelerinde. Ee, bunu da çok yapmıyorlar ama aslında asıl cazip olan alanda o. Mesela şöyle diyelim. Siz ihracatçısınız. Bir yerden diyelim fındık talebi olmuş. Çok karlı görünüyor. Yani belki 2-3 ay içinde sonuç alacaksınız. %20-30 döviz bazında kar görünüyor. Dolayısıyla ihaleye girip fındığı peşin parayla alacaksınız, ihraç edeceksiniz. Parası da 2-3 ay içinde dönmüş olacak mesela. Böyle bir elinizin altında imkan var. Ama o anda paranız yok. Hazırlıksız yakalandınız. Fındığı ihaleye girip de peşin alabilmeniz için 300 bin lira para ihtiyacınız var mesela. Finans kurumuna gidiyorsun İslam Bankası'na. Benim 300 bin liraya ihtiyacım var. Böyle, bu şekilde acele İhale yoluyla peşin olarak fındık alacağım. 300 bin liralık. Bunu ihra edeceğim. Filanca ülkeden talep var. Döviz bazında yüzde 20, yüzde 30 kar görünüyor. Sermayesiz koyun. Ben tecrübemi ortaya koyayım. İhracat yapayım. Ne kadar kar olursa... işte bankaların kendi anlayışında yüzde 20 yemeğin karşılığı oluyor. Yüzde 20'sini ben alayım. Yüzde 80'i sizin olsun. Veya yüzde 30'u benim. Yüzde 70'i sizin olsun. O da olabilir. Emek koruma durumuna göre anlaşmaya bağlı. Sonuçta anlaşmayı yaptınız diyelim. Sizin elinize yine 300 bin lirayı vermez aslında İslam Bankası. Ne yapar? O zaman gir ihaleye. Ee, eğer 300 bin liralık fındık alımında ihalesi sizde kalırsa, alım resmileşirse ödemeyi oraya, oraya yaparız diyebilir. Yani parayı kontrolü kullandırma. Hemen sizin elinize 300 bin lirayı vermek zorunda değil. Kontrollü şekilde 300 bin lirayı ihaleden aldığınız fındık fındığı satan kuruma ödemeyi yapar finans kurumu. İhracatı gerçekleştirirsiniz. Yüzde otuz diyelim gelir elde edildiyse bu 300 bin liradan onu paylaşmış olursunuz. İki, üç ay içinde sonuç elde edilir. Şimdi dolayısıyla bu ölçülere göre düşünüldüğü zaman tabi havuza çok büyük kar akışı olur. Bakınız iki, üç ayda yüzde otuz karın yüzde seksini havuza dönmüş olacak. Yüzde yirmisini veya yüzde otuzunu ee, bu ihracatçı alacak. Yüzde yetmişini siz alacaksınız. İslam Bankası'nın havuzuna dönecek yüzde yetmiş kar. Ama iki, üç ay içinde iyi bir kar etmiş olacaksınız. Yıl boyunca bu şekilde e, sermaye işletilebildiği takdirde çok karlı alanlara müteşebbislere kullandırıldığı takdirde dönem sonunda e, faizin belki üç beş katı daha fazla kar dağıtma imkanı olacağı için bu defa Tabii İslam bankacılığı piyasada dikkati çekecek ve çok kar getiriyor diye havuza çok büyük girişler olacak. Onun için e, yıllar önce e, İstanbul'da yapılan bir faizsiz bankacılık toplantısında ya da bu e, para ile ilgili olan bir toplantıda e, kısaca faizsiz bankacılık da orada müzakere edilmişti. Ahmet El -Necar var. Bu faizsiz bankacılığın fikir babası kabul ediliyor e, cidde de. E, o da toplantıya katılmıştı. Tabi Türkiye'deki finans kurumlarının büyük ölçüde bundan sonraki izah edeceğimiz murabaha yoluyla... ...para kullandırdıklarını falan öğrenince %95'in üzerinde... E, ...yani bu şekilde dedi, siz %95'in üzerinde murabaha yaparsanız... ...faize çok yakın kar dağıtmak zorunda, durumunda kalırsınız. Size ben dedim, mudarebeyi tavsiye ediyorum dedi... %50 elli demeyim ama dedi, yüzde kırkın üzerinde e, havuzdaki parayı çok kar getirecek alanlara yatırım yaparsanız, güvenilir müteşebbislerle işbirliği yaparak işletirseniz, işletmesini sağlarsanız, faizin çok üzerinde kar geliri elde edilir ve çok yüksek kar dağıtınca da şube açmaya yetiştiremezsiniz demişti Ahmet Necar, 17-18 yıl önceki bir sempozyumda. Şimdi dolayısıyla ee, Tabi mudarebe yoluyla e, bu havuzdaki parayı kullandırma imkanları var kontrollü şekilde. Ama dediğim gibi bugün maalesef bu da çok az kullandırılıyor. Yüzde bir, bir buçuk ikiyi geçmiyor. Finans kurumlarının çok güvendiği, kendi ortaklarına falan kullandırdıkları mudarebe sermayesi var ama e, halka çok açılamıyorlar, açılmıyorlar. Biz neye açılmıyorsunuz diye sorduğumuzda güvenemiyoruz diyorlar. Yani piyasada. Ee, çok güvendiğimiz biz bulamıyoruz Çok kârlı alanlarda yatırım yapma imkanlarımız olamıyor diye bahaneler söyleniyor tabii ki Şimdi asıl üçüncüsü murabaha ee, Finans kurumlarının yaptığı Murabaha da bir malı peşin alıp vadeli satma yoluyla olan e, muameleye murabaha diyoruz bugün Mesela şöyle diyelim Size birisi bir sipariş verdi Benim şöyle bir mala ihtiyacım var Bin lira bu malın fiyatı siz bunu e, peşin parayla alın. Ben 12 ay taksitte ödenmek üzere bunu devralayın, bana devredin dediniz. Sipariş aldınız yani. Dolayısıyla peşin parayla aldığınız malı hiç bekletmeden müşteriye teslim ettiniz. Buna adı murabağa. Malı kaç aldınız belli. Bin liraya aldınız diyelim. Bin e, yüz liraya 12 ay taksitte ödenmek üzere teslim ettiniz. Yüz lira karlı teslim ettiniz. Peşini aldınız. ...hemen sipariş veren müşteriye teslim ettiniz. Alım var, satım var dikkat edin. Bunun adı murabaha. Şu anda finans kurumlarının yaptığı muamele... ...yüzde üzerinde murabaha oluyor. Bu şekilde. Yani bu arabayı biz 30 bin liraya aldık. Peşin ödemeyi, ajantaya yaptık. Sana 36 bin liraya ya da otuz bin liraya... 12 ye 24 tane taksitle öden müşteri devrettik. Muamele yapıldı, yazıldı yani. Bir sürü imzalar atıldı, sözleşmeler yapıldı... Dolayısıyla arabayı 30 bin liraya aldınız, 35 bin liraya, 24 ay veya 36 ay taksitle devrettiniz. Mal alma, satma olduğu sürece, tabi buna faiz değmiyoruz. Bunun adı murabaha. Şu anda e, daire alım satımlarında ve diğer bir takım e, makine alım satımı, ham madde ve diğer e, araba alım satımları hep murabaha yoluyla, finans kurumu eliyle oluyorsa murabaha yoluyla olması gerekiyor. Bunun dışında size... ...şu 30 bin lirayı vereyim... ...git bununla arabamı alırsın... ...başka borcunu mu ödersin... ...ama bana 35 bin lira olarak... ...24 ay taksitle öde diye mesela... ...bir sözleşme yapılırsa bunun adı... ...faizi muamele olur... ...araba alımında arabaya... ...araba sahibine ödeme yapılmadığı sürece... kontrollü olarak böyle bir ödeme yapılmazsa... ...tabii ki faizi muamele olabilir... ...ki bugün bunlar faizi muameleye... ...giremiyorlar... ...zaten ana sözleşmeleri bunu elverişli değil... ...doğrudan doğruya... Muhakkak bir mal alım satımı gerekiyor arka planda. Mal alım satımı olmadıkça tabii ki bu faizi muameleye benzer diyebiliyoruz. Onun için hülasa günümüzde ev alımında, araba alımında ve diğer ham madde, makine vesaire alımlarında, arsa alımında finans kurumların, İslam bankacılığının bu finansmanından istifade etme imkanı olabiliyor. Bunu diğer bankaların karışması, kredi kullanma şeyini biz kullandırtmak istemiyoruz. Yani kredi kullanmak istiyorum. O kelime yok şeyde. Finansman belki olabilir. Yani murabaha yoluyla onlar satın alacaklar, size devretmiş olacaklar. Ee, arka planda sözleşme ona göre yapılacak. Ancak o zaman e, tabii murabaha adını alıyor. Şimdi tabii konuya girmişken şimdi aslında İslam'da bu alışverişlerle ilgili dört çeşit malın satışıyla ilgili usul belirlenmiş fıkıh kaynaklarından. Bunlardan birisi bir malı biz hiç kârsız satabiliriz. Bu malı ben 100 liraya aldım, 100 liraya satıyorum diyebiliriz müşteriye mesela. Kârsız. Caiz mi? Caiz. Neden? İşte modası geçmek üzeredir. Yazlık elmisedir. Kış geliyor, e, elimden çıksın nakte dönüşsün diyebilirsiniz. Veya bozulacak maldır, bir anca satayım diyebilirsiniz. Kârsız sat İslam'a göre caiz. Verilen bilgi doğru ise eğer böyle bir alışveriş caiz görülmüş. Başa baş. Satış diyoruz buna biz. Ama buraya, buna yalan girmemesi gerekir. Şimdi biz bu malı 80 liraya aldık. 100 liraya aldım dersek eğer. 100 liraya aldım. 100 liraya satıyorum dedik. İşte bazı mağazalar yazar. Kapanıyoruz. Bu sebeple e, karsız satış. Hiç karsız satışlar diye ilan asmış mesela. Halbuki yalan. 60 liraya aldığı ürüne 100 lira etiket koymuş. 40 lira karı var. Hiç karsız diye ilan asmış mesela. Hileli olduğu belli. Yani bu şekilde yalan girdiği anda aradaki acaba fark ne olur? 80 liraya almışsınız, 100 liraya etiket koymuşsunuz ama hiç karsız. 100 liraya aldım, 100 liraya satıyorum dedik. 20 lira yalana dayalı bir para girdi cebimize. İşte malimler buna habis kazanç olur demişler. Müşteri bunu öğrenince bu malı geri getirip Arkadaş benden 20 lira sen fazla para almışsın. Hiç karsız dedin ama 20 lira kar aldığını öğrendim malı satan yerden. Bu 20 lira geri ver bakalım diyebilir 1. Eğer karşı taraf kabul etmezse o zaman al malını geri, paramı ver diyebilir. Müşterinin bu hakları var. A B şıkları. C şıkkı müşteri ilgilenmedi, gitti ama melek kayda geçti bunu. Yalanı dayalı 20 lira sizin cebinize girdi. Bu sizin amel definiz işlendi. Bu 20 lira, habis kazanç olur demişler malim. İyice de hırsızlık kelimesini kullanmakta istememişler. Sonuçta karşı rıza var, yalan hile girmiş ama sonuçta alıntı çalıntı olmadığı için e, habis kazanç temiz olmayan, nezih olmayan bereketini gideren ve ileride bir şekilde o maldan çıkabilecek olan e, kazanç şeklinde ifade edilmiş. E, birincisi bu, İk İkincisi zararına satır. 100 liraya aldım, 80 liraya satıyorum diyorsun. Yüzde zar yirmi zararına mesela. Bu da bu şekilde olunca da dürüst davranmak şartıyla ee, caiz olabiliyor. Efendim kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Efendim sohbetimize devam ediyoruz. Özellikle bu e, İslam bankalarından, finans kurumlarından finansman kullanımı ile ilgili bir soru e, gelmişti. Onun üzerinde sohbetimizi devam ettiriyoruz. E, şimdi dedik bu havuzdaki, İslam bankalarının havuzlarındaki paranın kullanımında müşareke yoluyla bunlar kullandırılabilir. Murabaha yoluyla kullandırılabilir. Bir de leasing var bunların kullandırılma şekli. Dolayısıyla bu gibi yollarla faizsiz yollarla kullandırma durumları var. Şimdi aslında bu murabahaya geçişi yapmak açısından dört çeşit dedik. Aslında alışverişlerde Fiyat uygulama imkanı var. Hiç karsız satış yapılabilir dedik. Zararına satış da caiz olabilir. Doğru dürüst davranmak kaydıyla. 100 liraya aldım. 80 liraya satıyorum dersek bir malı. Bu da caiz olabilir. Ya da bu malı ben 100 liraya aldım. %20 kar ekliyorum. 120 liraya satıyorum dediğimiz zaman buna murabaha deniyor işte. Yani alış fiyatı belli, satış fiyatı belli. Ne kadar kar ediyoruz bu da belli olduğu zaman. Bunun adı murabaha işte finans kurumları bugün... E, ...murabaha yoluyla... ...yani şöyle diyelim... ...siz bir araba alacaksınız... ...30 bin lira ajantalı fiyatı... ...30 bin lira pazarlık siz yapmış olabilirsiniz... ...önemli değil, mal size lazım... ...finans kurumu da... İslam Bankası öğreniyor bunu sizden... ...30 bin lira peşin fiyatı var... Dolayısıyla bu 30 bin lira... ...ajantaya ödeme yapıyor finans kurumu... ...veya 40 bin lira ise... ...10 bin lira siz ödüyorsunuz... ...30 bin lirasını finans kurumu ödüyor... Bu defa ortak bir mal almış oluyorsunuz. Yani 40 bin liralık aracı 10 bin lira sizin e, 4'te 1'i, 4'te 3'ü finans kurumu, kurumunu olmak üzere ödeme yapıldı. Peşin alındı. Ondan sonra finans kurumun 30 bin liralık kendi hissesini, 4'te 3 hissesini size devrediyor. Hangi şartlarla? Diyelim 36 ay taksilere ödenmek üzere. O şartla devralıyorsunuz e, arabayı ve 36 ay taksitlerle e, tabii ki 30 bin lira, 35 bin lira, 34 bin lira neyse anlaşmanız e, o fazlalıkla birlikte taksitlendirildi ve aldığınız arabanın taksitlerini ödüyor. Buna murabaha deniyor. Şu anda finans kurumları büyük ölçüde murabaha yapmış oluyorlar. Şimdi böylece e, murabaha yoluyla olan bu e, havuzun işletilmesi demek ki İslami açıdan meşru bir işletim ama e, maalesef Şöyle bir sonuç da ortaya çıkıyor bu murabaha yönteminde. Şimdi 36 ay taksit durumuna göre siz 30 binlerin üzerine vade farkını eklerken bir hesaplama yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu hesaplama niye göre oluyor? Banka faizlerine yakın bir vade farkı eklemek zorunda kalıyorsunuz. Neden? Çünkü çok fazla ekleseniz faizin üzerinde kâr ekleseniz vade farkı. Bu sefer pahalıya mal olduğu için müşteri sizi tercih etmiyor. Bankaların faizi daha düşük olunca bankaya gidiyor. Faizin altında ekleyeyim deseniz. Mesela 36 ay, diyelim 30 bin liranın 36 ay faizi 6 bin lira olduğunu kabul edelim. 36 bin lira faizli banka 30 bin lira krediyi kullandırıyor. Siz ben... 36 bin lira değil de 34 bin lira, hatta 33 bin lira diyeyim, çok ucuz kullandırayım ve bizden gelip halk araba alsın, ev alsın derseniz, çok ucuz finansman kullandırma yoluna giderseniz bu sefer de havuza faizin altında kar akışı oluyor. İslam'a göre meşru kar akışı oluyor ama dönem sonunda karı dağıtırken faizin altında kar dağıtıyorsunuz. ...bu defada e, ...size halk getirip para yatırmıyor. Yani... ...geliri az olduğu için... ...geliri az olacağı için... ...sizi değil faizli bankayı tercih ediyor. Daha yüksek faiz alabilmek için. Dolayısıyla sonuçta... ...az ve talep dengesi diyebileceğimiz... E, ...piyasadaki diğer mal alım satımlarındaki... ...o ilkeye benzer şekilde... ...maalesef faizli bankalarla... ...finans kurumlarının... ...ilave ettiği vade farkları arasında bir benzerlik meydana, miktar bakımından bir benzerlik meydana geliyor. Fakat bu benzerlik tabii ki muamelenin aslı meşru ise onu meşru olmaktan çıkarmaz. Yani sonuçta işte ben bu yüz bin lira bankada, bankaya da yatırsam, yıllık efendim 10, 11 bin lira para alacağım, yüzde on bir bana faiz verecek, finans kurumuna yatırsam onlar da yüzde on, on buçuk, yüzde on bir dolaylarında gelir veriyorlar. İkisi de birbirine yakın. Yani yarım puan kadar neyse bir puan. Aralarında bir fark oluyor. Aralarında ne fark var? Bazen faizde hatta başa baş. Banka yüzde on iki veriyor faizi yıllık. Finans kurumunda da yüzde on iki, yüzde on bir buçuk. Bazen yüzde on iki buçuk neyse. Bankalara yakın kar. Niye böyle diye vatandaş soruyor. Bunun sebebi işte murabaha yöntemi. Maalesef faize yakın vade farkını e, eklemeye sebep olabiliyor. Yani bu şeyler için de geçerli. Mesela e, bir buzdolabın diyelim, e, biz peşin olursa 100 e, bin lira, Beş, buzdolabın peşin fiyatı 1000 lira diyelim, 12 ay taksitli olursa 112 e, bin lira olduğunu kabul edelim. Mesela bir e, daha doğrusu 1112 112 lira, 1112 112 yüz lira, yüzde on, yüzde on yıllık. Kâr eklediğimizi kabul edelim mesela. Yani aylık bir olmak üzere. 12 12.000'i ekledik. Bu bin e, lirayı bankadan faizli kredi olarak çekseniz e, buzdolabını alırken ödeseniz orayı da diyelim yüzde 12 ödeyeceksiniz. Buzdolabını alırken yüzde 12 vade fark eklendi. Bankadan faizli kredi olarak bin lira alsanız onun da yüzde 12 olduğunu kabul edelim mesela. Şimdi acaba sizin buzdolabına e, vadeli dendiği zaman eklediğiniz yüzde on iki faiz midir? İmam Serasi faiz değildir diyor büyük alim. İmam Serasi, özellikle Hanefi mezhebinin büyük fakirlerinden şöyle pazarlık sırasında diyor bu malın fiyatı peşin olursa bin lira, on iki ay vadeli olursa e, şu kadar, 6 ay vadeli olursa bu kadar diye e, pazarlık yapılması safhası diyor. En sonunda bir şeye bağlanacak. Müşteri tercih yapacak diyor. Peşin mi alacak? 6 ay taksitle mi alacak? 12 ay vadeli mi alacak? Müşteri kararını verince fiyat belli olur diyor. O vade durumuna göre ve kesinleşir. Bir önceki konuşmalar lav kabul edilir diyor. Geçersizlik, geçersiz hale gelir. Yani dolayısıyla e, demek ki mal olmak şartıyla arada Mal üzerindeki bu, bu gibi pazarlıklar o muameleyi faizli olmaktan çıkarıyor mal olduğu sürece. Ama ortada mal olmaz da para alır, para verirse geriye o zaman aradaki fark faiz oluyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor bankalı verilen otomatik ödeme talimatının dinen bir sakıncası var mıdır? Yoktur yani e, mesela elektrik su, su parasını doğalgaz ve diğer e, telefon paralarını falan kendimizin ödemesi bazen PTT'de sıra bekleme ve gidilen yerde e, insanlar kuyruk oluyor zaman kaybettirebiliyor. 5-6 çeşit 7 çeşit bu gibi fatura ödemelerinizi bir yerden topluca ödeme imkanı varsa kolaylık söz konusu oluyor. ...diyelim yedi çeşit ödemeniz var. Elektrik, su, doğalgaz vesaire. Bunu bankaya talimat verdiğiniz zaman... ...benim hesabımdan, para hesabımdan... ...bunların hepsi ödensin dediğiniz zaman... ...siz ilgilenmiyorsunuz. Oraya bildirim yapılıyor... ...ilgili kurumlar tarafından... ...ve sizden habersiz hesabınızdan... ...bunlar ödeniyor. Ve hesabınızdan da düşülüyor. Karşı tarafta bir bunu yaptığı için... ...bir komisyon alabiliyor... Emeği tabi sizin hesabınızdan aktarma yaptı, izledi, takip etti sizin fatura ödeme tarihlerinizi. Ona göre ödemeleri yaptı, emeği geçti bankanın. Bir komisyon ya da hizmet bedeli alabilir. Bunun faizle alakası olmaz. Ya da bazıları hiç hizmet bedeli de almaz. Sizin paranız e, hesabınızda cari hesapta yattığı için, e, dolayısıyla e, onu kullandığı için belki... Cari hesabı o yolla yükseldiği için hiçbir hizmet bedeli almadan da fatura ödemelerini bir banka takip edebilir. Yalnız burada şu belki akla gelir. Bunu faizli banka ile yaparsak, dolayısıyla faizli bankada bizim cari hesabımızda fatura bedellerimizi karşılayacak kadar, işte 6-700 lira, 800 lira, 1000 lira neyse bir para orada hazır bulunduruyoruz. Bu bazen 10 gün, 15 gün, 20 gün. Faturalar aynı günde ödenmediği için, birisi ayın onun 12'sinde ödeme yapılır, diğeri 20'sinde ödeniyor mesela, biri 25'sinde ödeniyor. Dolayısıyla farklı günlerde ödeneceği için siz toplu para yatırıyorsunuz ya da bulunduruyorsunuz hesabınızda. Ve dolayısıyla banka sizin paranızı kullanmış oluyor o arada. İşte o eğer faizli bankaysa ona destek verme, onu güçlendirme anlamında dolaylı yoldan bir e, sorumluluk söz konusu olabilir. Bunun dışında e, mümkünse tercihen yani, tabi İslam Bankası'nın finans kurumlarının tercih edilmesi yoluna gidilmeli diyoruz. Yoksa fatura fiş ödemelerine bu şekilde talimat vererek e, ödenmesi doğrudan faizle ilgili bulunmaz. Karşı taraf hizmet ürettiği için bir fark alabilir. Bunu fatura ödeme noktaları oluyor. O, mesela orada ee, ...yine bilgisayar ortamında... ...bizim fatura bilgilerimiz geliyor oraya. Oraya da geliyor. Oraya da ödeme yapabiliyoruz. Onlar da bir komisyon alıyor. Hizmet bedelisi. Bir lira alan var. Bir buçuk lira alan var. Ee, ödemenin durumuna göre. Ee, onun adı... E, ...hizmet bedelidir. faiz alakası yoktur. Başka bir kardeşimiz... ...hocam diyor, seferlikte... ...başlama ve bitiş noktaları... E, ...nereleridir? Ev midir? Mahalle midir? Şehir çıkışlarında diye sormuş. Şimdi seferilik dediğimiz zaman bildiğimiz gibi bulunduğumuz yerden eğer Hanefi mezhebi ölçütlerine göre 90 kilometreden daha uzağa gideceksek yola çıkmışsak e, biz yol yolda seferilik hükmüne tabi oluyoruz. Yol nereden başlıyor? Evden çıkışta mı? Şehrin içinde mi? Kenarında mı? Şimdi, tabii küçük yerlerde eskiden köy ve kasabalarda Ölçü konmuş. Bir köyün dermiş evler bitip köyün kenarında harmanlıklar, mezarlık gibi köy kenarındaki evlerin bittiği yerden itibaren seferlik başlar demişler. Köyden ayrılıp işte 300 500 metre sonra bile olsa bir çeşme var ve namazı kılayım dediniz mesela. Köyden ayrıldınız, 500 metre, 1 kilometre sonra yolun kenarında bir çeşme var. Burada bir abdest alayım, namazımı kılayım dediniz. Seferi ismiz. Yani köy görünüyor daha. 3 500 metre, bir kilometre köyden ayrılmıştınız. Seferlik köyün kenarında başladım. Bu kasabaysa daha büyükse yine evlerin, yoğun evlerin bittiği yerden itibaren e, seferilik başlamış oluyor. Daha büyük şehirlerden yine aynı şekilde e, şehrin biz şurada bitti diyebiliyorsak kenarında kenarından itibaren şehir burada bitti diyebiliyorsak çıkış noktasına itibaren seferlik başlıyor. Ulası evimizden değil bu duruma göre şehrin kenarı diyebileceğimiz bir yerden ayrılmakta gerekiyor. İşte o çıkışta mesela terminal vardır, garaj vardır. Garajdan hareket edilince anlamına gelebilir. Başka yöne doğru ayrılan yolda yine evlerin yoğun evlerin bittiği yerden itibaren şehir çıkışı olabilir. Fakat İstanbul gibi tabii artık e, neredeyse seferi mesafesini aşan, 70 80 100 kilometreyi bulan bir baştan bir başa insanların seferi olabileceği kadar şehri, büyük olan şehirlerde biraz daha kargaşa meydana geldi günümüzde. Mesela şöyle diyelim, e, biz karayoluyla İstanbul'dan yolculuk yapacaksak İstanbul'un bir merkez garajı var, Esenler garajı mesela esenlerin otobüse bindik, otobüs hareket etti. Aslında biz artık bir bakıma İstanbul'un kenarından, belli yerlerinden, otobandan tabii otobüs gidiyor. Ve biz Esenler'den ayrıldığımız zaman itibaren sefeliği başlatmış oluyoruz otobüsle oradan ayrılma sebebiyle. Haremden hareket ediyorsak haremden çıkış noktası olarak hareket etmiş sayılıyoruz. Eğer işte tren yolculuğu yapacaksak, bu defada Haydarpaşa istasyonundan hareket ediyorsak Haydarpaşa istasyonundan hareketimizden itibaren yolculuk başlamış olabilir diyoruz. Çok büyük şehirler için bu imkan var. Gerçi İstanbul gibi e, Ankara'da bazı hareket noktaları bu anlamda söz konusu olabiliyor. Ama diğer şehirlerden şehrin dışına çıktığımız zaten anlıyoruz. Çok fazla büyük olmadığı için şehirler oradan itibaren seferlik başlamış oluyor. Gittiğimiz Şehirde de aynı durum var. Yani yoğunlaşmış e, evlerden itibaren o şehre girmiş sayılıyoruz. Artık şehre girdikten sonra namaz vaktini kaçırmayayım diye bir mescide diyelim. Girdik namaz kılacağız. Şehrin içine girmiş durumdayız ama bizim evimize daha 3-5 kilometre belki 10 kilometre var. Şehrin içinden yola devam edeceğiz ama namazı kılalım dedik. Şehrin kenarındaki bir mescitte. Tabi artık şehrin içine girmiş durumdayız. Dolayısıyla orada mukim sayılırız ve namazı tabi tam kılmamız gerekir. Ulasa hareket noktası olarak bu şekilde değerlendirme imkanımız var. Ama gidilecek yerin yine e, en azından tasarı olarak, düşünce olarak 90 kilometreden daha uzak bir yer olması da gerekiyor seferi sayılabilmemiz için. böyle bir durumda bildiğimiz gibi namazları kısa kılma hakkımız var. Ramazansa orucu tutmama daha sonra kazaya bırakma hakkımız söz konusu oluyor ve diğer e, seferilik haklarından istifade edebiliyoruz. Başka bir kardeşim hocam diyor, hanımların cuma namazlarından sorumlu olup olmamaları ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde uygulamada diyor e, neler var, hanımlar niye cuma namazı kılmıyorlar diye sormuş. Şimdi hanımların cuma namazı konusunda, tabi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman cuma namazıyla ilgili hesabına ehlü zamana izanıd-dilisalati miyemil cumati fesabile ayetinde ey iman edenler buyuruyor izanıd-dilisalati miyemil cumati cuma günü e, namaz için nida olunduğu zaman yani cuma günü ezan okunduğu zaman anlamada nida olunduğu zaman fesabile zikrillah Allah'ın zikrine koşunuz buradaki Allah'ın zikri hem cuma namazını hem de hutbeyi içerirdim İslam alimleri. Cuma namazına ve hutbeyi dinlemeye koşunuz. Fesav ifadesi tabi ki müzekker bir siga. Birçok ayetlerde de aslında müzekker siga kullanıldığı halde aslında bununla kadınlar da dahil sayılmış. Yani dolayısıyla mesela Vakki-i ve Zekat ayetlerinde namaz kılınız zekat veriniz. Siz erkekler ve siz kadınlar eğer namaz kılman durumundaysanız namaz kılınız. Zekat verme, zenginseniz zekat veriniz anlamında her iki cinsi ifade edebiliyor. O yüzden ayet-i kerime genel olarak aslında kadınları da kapsayabilir. Ama gerek peygamberimiz zamanında gerekse daha sonraki dönemlerde aslında genel olarak cuma namazlarına kadınlar katılmamış. Ama gelirlerse de lala yani geldikleri zaman öğlen namazı sakıt olur öğlen namazı yerine geçer cuma namazı. Ayrıca öğlen namazı gerekmez denmiş. Yani dolayısıyla hanımların üzerine cuma namazı farz olmaz görüşü mezheplerin hakim görüşüdür. Ama namaza gelirlerse hutbeyi dinlerlerse alü ala. Ancak peygamberimiz zamanında tabii hanımların aslında 5 vakit namaza gelmedi erkeklerden hiç de farklı olmadığını görüyoruz. Yani aynen erkekler gibi hanımlar da mesnebeviye namaza devam ediyor. Ve yatsı sabah namazına dahil olmak üzere. Ancak çok uzakta olan, tabii karanlık, henüz aydınlığın vesairenin, şehirlerin aydınlanmadığı durumları düşünürsek, yanında kocası, bir erkek, akrabası falan da yok hanımın uzak yerlerden mesle gelmesi zor olacağı için peygamberimiz veya küçük çocuğu olur, bebek olur evde falan, bu gibi gelemeyen hanımlar için sizin eviniz, evinizin köşesi mescidinizdir, mescit hükümdedir manasında Onların evde kılabileceğine de izin vermiş peygamberi vakit namazları için. Cuma namazları konusunda ise hanımların yaygın olarak peygamberimiz zamanında cuma namazına katıldıklarını doğrusu görmüyoruz ama gelenler de var yalnız. Mesela Hazreti Ömer döneminde bir hanım Hazreti Ömer cuma hutbesi irade ederken mehirden bahsetmiş kadınların mehirleri çok arttırıldı. Biraz azaltılsın. Erkekler evlenemiyor. Evlilikler zorlaştı anlamında. Ee, tavsiyede bulununca bir kadın ayağa kalkmış. Ya Ömer demiş. Allah bize Kur'an-ı Kerim'de kantarlar dolusun mehir takdir etmişken siz bunu nasıl azaltırsınız diye. Kintaran feletten kuzü min ayetini okumuş Hazreti Ömer'e diye kaynaklarda zikredilir. Yani cuma namazında demek ki hanımlar da eee mesnebivi de var. Hem de Hazreti Ömer'in kutbe irade ederken sesini işitebileceği bir yerde bir hanım, cuma namazında böyle bir şeyde bulunuyor, itirazda bulunuyor Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer de haklısınız diye belki sözü uzatmamak için, e, tabii ki yani peygamberimiz zamanındaki gibi devam ettirebilirsiniz de, ben evlilikler kolaylaşsın diye bunu tavsiye etmiştim demiş. Bu da gösteriyor ki hanımlar da var tabii ki mescitte, ama yaygın olarak hanımların üzerine, Cuma namazı farzdır da denmemiş. Gelirlerse aleyhü lalâ öğlen namazı yerine geçer. Ama gelmezlerse evlerinde kıldıkları öğlen namazı yeterlidir. Görüşü mezheplerin hakim görüşüdür. Efendim burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.